Bunu da dua edip duanız kabul olunmadan, istediklerinizi Allah vermezden, yardım talep ettiğiniz halde size Allah'ın yardımı gelmezden evvel yapın diyerek başka bir şey söylemeden minberden indi.